give it all for you yes, yes i, I want yes i want <laughs> yes i want yes i, yep, yep. I want yes i want right. yes i Lan daha bir şey değil. Bak bak bak. Bak bak bak Something got me started. Something got me started. Stop <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Evet>, hep beraber şimdi hep beraber hep <gülüyor> Şimdi bir saniye. Bir saniye. Bir dakika. Bir derin nefes al. Bir saniyen ya. Lütfen. Al derin nefes al. Hep beraber. <gülüyor> bir daha. <gülüyor> Oğlum bir benim gözümü dönüyor öyle <gülüyor> yapınca. Gözünün dönmesi zaten hayra alamet değil. Gözünün dönmemesi için yapıyorduk. Ha baş, başım dönüyor bir. Tamam düştü dur. Bana bir tuzlu ayran getir. Bu zaylan mı? <gülüyor> İyi o zaman Loza şerbeti getirin. Yalnız... Yok mu bir losa <gülüyor> şerbet istedi canım ya. Ne güzel oluyor ya. O. Hayır. Şerbet. Hayır. Yani... <gülüyor> no. Ya bakın gerçekten bir fırsatımız oh. varken şu anda bizi dinleyenler varken çok, bir, bunu bir fırsat olarak düşünelim. Ne gibi bir fırsat? Ben... <gülüyor> <gülüyor> dur, dur. <gülüyor> Hayır yani değil, şu anda kanalları kimse değiştirmediğini düşünüyorum ben. Tamam, ee, kan, zaten... kan beynime hücum etti oradan. Sevgili dinciler düzeleceğiz. Oh. Düzeleceğiz. Biz birazcık vakitlerimize, <gülüyor> hele bir ilk haberimize girelim ondan sonra Doğru, doğru, doğru. Oktay haklı. Oktay vallahi doğru söylüyor. Oktay yerden göğe kadar <gülüyor> haklı. <gülüyor> evet, Oktay. Evet, ee, hep beraber Oktay'ı dinliyoruz. Müsaade ederseniz ben e, bir spor müsabakası dediğimiz spor... Karşılaşmasıyla bak. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> dur ya. Dur, dur bir dakika ya. Bir falan diyor. Evet. Tamam. <gülüyor> ya yani neyse bunu vermiyorum o zaman. Niye vermiyorsun? Ya, ya? ver ya hep söylüyorsun. Hevesleniyoruz biz burada. Benim. <gülüyor> <gülüyor> Ama gönül ee, beni. Şimdi... Oktay seni öldürürüm. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi. Onları mutfakta yapalım. Onları hepsini mutfakta yapıyoruz. Şimdi. Futbol Federasyonu'nun genel kurul tartışmaları biliyorsunuz. Ne oluyor? Ne oluyor? Ayuka yani, çıkıyor. Çok özür dilerim ama Futbol Federasyonu'nun genel kurul tartışmaları beni bağlamaz. <gülüyor> Benimle bak, futbolla alakam var. <gülüyor> Ve genel kurulla. <gülüyor> genel kurulla alakam Peki federasyonla alakam Federasyonla alakamı Zaten bir <gülüyor> yıl önce kestim. Zerre mi zırnık mı? Zırnık. Zırnık koklatmam dedi Ege Bey ama Fare dönüyorum. Spordan sorumlu devlet bakanımız kim? Ee, Başbakan yardımcısı. Şahin. Bravo. Mehmet Ali Şahin. Bravo Fahir. Dün Gaziantep'teydi Bakan Şahin. Bir dizi ziyaret için e, Gaziantep'e gitti ve Atatürk Kapalı Spor Salonu'nun açılış törenine katıldı. Çok güzel. Buraya, Buraya kadar hiçbir şey... problem yok. Her He... şey kafada oturdu. He... Tam destek. Şimdi Manchester'da bun... <gülüyor> bundan bir süre önce Manchester'da biliyorsunuz bir bilek güreşi şampiyonası düzenlendi. Evet. evet. Ve burada kim birinci oldu? Sinan Şamil Sam. Hayır o boks. Um... Mustafa Dinleyici şampiyon oldu. Doğru. Mustafa Dinleyici şampiyon oldu ve Antepli biliyorsunuz Mustafa Bey. Tamam. Antep'te Mehmet Ali Şahin'le karşı karşıya gelmişler ve hemen Bilek ne yaptılar? Bilek güreşi. Ama yenildi ise şimdi sayın Dinleyici gerçekten e, böyle bir, Yavan. Bir, bir bir ekşi bir koku <gülüyor> yayılır. Ama ben Size Oktay bak daha müsabakanın sonucunu söylemedi, söylemedim. Söylemedim ama... henüz söylemedim. Şimdi yani <gülüyor> Ben içim kaynadı. Bak ya böyle sabahki poğaçadan ya da şey. Şimdi mesela bak edin. bir amatör kümenin, evet. Karşılaşmasına giden bir başbakanın penaltı çekmesi, ceketin önünü ilikleyerek penaltı çekmesi karşısında oradaki isimsiz kalecinin ters tarafa atlayıp bu durumu bir golle sonuçlandırma çalışmasını anlıyorum. Bravo. Evet. evet. Ama dünyanın bileğini bükmüş bir adam eğer bakan karşısına Bakanım, muhalefetin bileğini büktüğünüz gevecesine, benim de bileme <gülüyor> Dediyse. Burada Antep Aksane, o şey olmasın. Anladım onu Antep Aksane olduğunu. Bu olduysa gerçekten. Peki, sonuçla ilgili senin yorumun ne Fahir? Yani Ege'nin derdi, şampiyonun yenilmesi. Ya ben şey diye bir şey bekliyorum. Mehmet Ali Şahin'e bilek güreşi yaptı. Tamam. O. Hayvan gibi davranıp Mehmet Ali Şahin'in bileği kırıldı falan gibi bir haber Böyle bir var. haber manşeti alabilir miyiz? Manşet, manşet bakanın bileği kırıldıysa gerçekten sayın dinleyici yapması gerekeni yapmış. Manşeti vermek istiyorum ben. Manşetten Ama ver. yani biraz sonuca yönelik bir manşet bu. İstiyor musunuz hala? İstiyoruz. Hı -hı. Bakanın bileğini şampiyon bükemedi. O zaman bir dahaki sefere bakanı gönderelim biz bu şeye. Ama, ama ne olmuş? Ne olmuş? Ne olmuş? Berabere kalınmış yani bir süre devam etmiş müsabaka. Ve Mehmet Ali Şair. Ya o ne yavandır. Bazı adamlar vardır böyle kızlarla bilek güreşi yaparlar ya. Elini tutmak sonra için. Sonra da böyle tuttuktan sonra da böyle böyle böyle hafif indiriyor gibi yapar. Sonra kızı yüklenince böyle aa, yapar. O... On çok hakikaten Mehmet Ali Şahin böyle şeylere nasıl izin veriyor ya? Zaten bu müsabaka nasıl başlamış abi? Yan yani gazıyla olmuş bu olay. Gazıdır abi? ya. Ama Sa Sayın da... Bakanım bakın burada e, şey var şampiyonumuz var. Bir bilek güreşi yapsanız biz de o sırada bir fotoğraf çeksek manşet hazır zaten. Ona göre davranırsanız lütfen. Manşet de manşet gibi değil zaten. Haber şu kadar. Başından fire'in dediği örnek mesela. Kızların elini tutmak için böyle numaralar yapan adamlar vardı. Bu Şampiyonun ne derdi var öyle? Bakın hani elini tutmak istiyorum, elini tutmak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Gazetecilere de atmamak lazım ya bence kesin bu bilek güreşi federasyonu var mı öyle bir federasyon? vardı, değil mi? <gülüyor> Fad kalabalık oldu. olabilirler kadar evet. <gülüyor> Çünkü bu adamların birekler <gülüyor> hakikaten kuvvetli oluyor. İşte o işi onlara bıraksalar ha, ikinci... zaten böyle olmazdı. <gülüyor> ha, güzel güzel yani tatlı o... bir bağlama olsun. <gülüyor> onlara bırakmadıkları için öyle oldu. Yani çünkü ikinci vuruşa girmez adamlar yani. Yani benim tahminim o. Yani kimin yaptığı değil kimi yapmadığı bence daha önemli. Bence bir şey ortak karar alınsın. Bundan sonra şampiyonların karşısına çıkan bakanlar ne eşitlik ne galibiyet. Yani veya veya şampiyon olmasına yani. gerek yok ya işte başkanını da gördük penaltı atarken. Ama orada bir isimsiz bir kaleci var önemli değil o. Gerçi Oha, şimdi Ama orada bir da bir kaleci var önemli değil o. Ama orada bir isimsiz bir kaleci var bir alalım bir kaleci var dinleyici değil o. Ama orada bir isimsiz bir kaleci var önemli Ayıp oluyor. Bizim dinleyicilerimizden var mıdır bilek, bilek güreşi olan? Bir numara olan. <gülüyor> Tüp var işte Amerikan futbolcu onun da bileği sağlam gibi cesinedir. <gülüyor> <gülüyor> gibi cesinedir kelimesini de soktunuz. Buyurun Fahir Bey bugün çünkü haberlerimiz çok yoğun. Hızlı buyuralım. Hızlı, buyuralım. Hızlı, <gülüyor> <gülüyor> hızlı hızlı. Ee, i̇lk Türk uzaydaki ilk Türk ne zaman Rusya 2012'de uzaya Türk göndermeye karar verdi. İngilizce'den bununla... çeviri mi yapıyorsun Fahir ya? Niye? Ne biçim ne zaman diye başlar mı cümle? Oktay Türkçe'nizin <gülüyor> hakimiyetine hayranım. Bugün özellikle takip edeceğim. Buyurun. Evet. Şimdi Askeri Teknik işbirliği Komisyonu e, Türkiye'de... benim 2012 için böyle bir planım da yok. 2012'ye kadar. Ali'nin zaten büyümüş olacak. İlkokula başlamış olacak. 2012'de Doğru. başlıyor mu ya Ali'nin ilkokula? Tabii. Allah, <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> ne oldu bir rahatsız mı oldun? Boğtaş Demirci'nin 2000'lerin okula başlaması ile ilgili şaşkınlığının dördüncü haftasına girdik sevgili dinleyiciler. Ya buna yani faiz senin bir lafın da karşı böyle bir şey olabilir mi arkadaş ya? <gülüyor> 2000'li adam okula mı başlar ya bu sene. Okutmayalım mı bunları Oktay? Ne yapalım? Yani okusunlar da biraz da beklesinler. Biraz de. beklesinler. Bir, Kaçta senin kafada nasıl bir rakam var? Ona göre biz şey yapalım. On ilerleyen hesaplayacağım, vereceğim ilerleyen dakikalar. Buyurun. Ee, Türk uzmanlarının uzaya gönderilmesi. Uzmanat mı olacağız biz? Niye uzmanat hani oluyordu? Hani Türk konuş oluyordu. Rus gö Rus gönderiyor ya. Rus gönderdiğinde ne oluyor? Otomatik manko. Mesela Çinli eğer bir Türkü gönderir. Say şey, ama amabir Amerikalı. Say mu? Pis <gülüyor> komp, <gülüyor> Elim ayarlı nerde lan ufalar nerede lan Bizim atmosferde bir ufak görürsem <gülüyor> parçalar <gülüyor> Taykonot lan <gülüyor> <gülüyor> ha, ha, İşte onlar doğru Taikonot. Taikonot. Ama oraya gönderdiğimiz adam psikopat çıkarsa o zaman saykonot oluyor doğru Ama bir Amerikalı bir İngiliz bir Fransız veyahut da bir Avrupa atıyorum bir Arnavutluk Macaristan of. Slovenya Ne olur? astronomi. Şimdi 100 tane aday. Hazır mısınız? 100 tane aday seçecekler 2012'ye kadar. Bunları döve döve eğitecekler. Çok affedersiniz Yani tatlı sert bir eğitimi var astronotların. Nasıl seçiliyormuş bunlar? Ne olacakmış? Nereye başvurulacak? Ne olacak? Gene e, torpil isteyecekse kimseyi heyecanlandırmasınlar. A KPSS falan sokacak varsa hiç uğraşmasın. var KPSS açıklanmış. Şey Yanlış açıklanmış ama bu senekiler değil. Önümüzdeki seneden itibaren geçerli olacak. Ve bir tane daha sınav var ya değil sınavı neydi bu KPDS bravo ona da girdikten sonra <gülüyor> evet Bunları başarıyla geçen Türk vatandaşları bir dakika nüfus yüzdenleri kozmo Kozmonot beraber... devlet memuru mudur nedir nedir kozmonot nedir bilmiyorum şimdi yani ilk defa olacak bir şey. Kendi Sözleşmenin kendi sözleşmeli personel mi kadro mu olacak? Rus memur mu olacak? Nasıl olacak Ya çok Rus çok memur değil. Eğer bu bir adam Türk vatandaşı Rus memuru olabiliyor mu? Çok ben bir dakika bir vergi veren bir vatandaş vergi. olarak vergi bir tane kozmonotumuz olacak diyelim. Bu adam gidecek uzayda. İki gün kalacak. Görevini tamam. Ondan sonra ömür boyu diğer maaşı diğer maaş Böyle bir şey mi olacak? Tabii. Balkamatik kozmonotu değil. <gülüyor> Şöyle diye. demek istiyorum. Böyle bir şey. olabilir mi? Arkadaş. <gülüyor> Onun yerine söz yaparsın. sözleşme meşmeni. verirsin. Şeyini verirsin. Git gel. Gittiği gün... Ee, ya daha elinde bir sigorta yaparsın. Tamam bittim. Ama adamı Kutuz düşün ya şimdi. ilk kez uzaya giden adam yarın öbür gün bu adam asfefi sokaklara düştüğü zaman nerede bizim bir ilk astronot vardı? Nerede o erefi bulun diye sokaktan şarapçıyı mi döndürüp getirecekler? Kaç kişi o gruba düşmesin diye. Yukarıya kaç kişi iş görüyorlar Yukarıya. yukarıya. <gülüyor> <gülüyor> Onu kimse bilemez oktay. Ya hayır. U, astronot olarak diyorum. Asronot şey olarak uzay o, diyorum yani. Uzay diyorsun. Bir tane yeter Bana da bir tane yeter ama adam gibi adam gönderecek olursak. 100 kişi arasından sadece 1 kişi. Bakın tekrar ediyorum. 1 kişi yanlış anlaşılma olmasın. Bu kişi uzayda en güzel şekilde bizleri temsil edecek. Pink atacak adeta. Ve yöresel kıyafetler giymesi de zorunlu. Hangi yörenin kıyafetini giyecek? Türkiye'nin yöresi neresi? Değişik değişik. Mesela üstte bir hangi, Aydın hangi yöresi. Yöreden, hayır abi, Yo, hangi yöreden so katılıyorsan. Hayır. Yok abi. Aydın'ın yeleğini giyecek. Aydın'ın yeleği olmaz. Aydın'ın ben Yo. şalvarını istiyorum. Bacaklar çıplak ya. He tamam güzel evet. Efe'nin Efe Efe, Efe şalvarı. Şey bu Karadeniz'in halk oyunlarında bir güzel bir şapka var ya. Çok güzel. O olabilir. Çok, onun çünkü yeleği olmaz. çok Böyle şeyleri var ya salkım saçak çünkü onlar uzayda ne olabilir? tarafımıza batabilir. Ben çok iki astronot çıksaydı benim çok güzel bir fikrim vardı. Neydi? Uzaya aşıkla Maşuk. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Göbeklerdi mi? Göbeklerde. Onlar yazacak. E onu tek kişi de yapar ya. Manyak gibi bir şey. Şimdi buna onu, zaten o Aşuk'la Maşuk ne? Hem göbeğine hem sırtına mı çizsin? Böyle fır fır fır dönsün mü? Yok Yolun ama gibi. Aşuk. Şizofren gibi. <gülüyor> aşıkla <gülüyor> Maşuk'un kafa kısmında şey ya Oraya da güzel büyükçeme bir tane şey yapıyorsun? Kask yapacaksın. Kask yapacaksın şeyden süper olur. Ben aşık ve maşık oylamasında bir numara diyorum. Ne, nerede, nasıl <gülüyor> ne <gülüyor> ve niçin? Soruların cevaplarını <gülüyor> az sonra Oktay'dan alacağız. Oğlum. Buyurun evet. Oktay. <gülüyor> ee, bir başka haberlere geçmek istiyorum. Başkan Bush ile ilgili. Başkan Bush Başkan mı? Bush nereye gidiyor? Çok yakında. Nana kendi Nanakend. <gülüyor> Endonezya'ya gidecek biliyorsunuz pazartesi günü. Ee, ve Endonezyalı bir büyücü Başkan Bush'un ülkeyi ziyaret etmesinden hemen önce bir vudu büyüsü yapmış. Endonezya'da vuduculuk var mı? <gülüyor> var tabi En meşhur şarkısı işte vudu vudu geldim. <gülüyor> Endonezya'nın geçim kaynakları. 1 vuduculuk, 2 tatuculuk. Tatlı çünkü dövme. <gülüyor> Orada da dövme olarak kullanıyor. Şimdi ee, kim yapmış bu büyüyü? Ne bileyim biz sanki bütün... Daha el alemi Endonezyalı şey adamının... Bir dakika ya. Gengeng. Gengeng. Gengeng. -geng. Geng. Pamunkas. <gülüyor> Pamunkas. Şimdi pamukkansı ne yapmış? İlk başta bir karga, bir yılan ve bir keçini almış. Bir dakika tarifi alalım. Karga, keçi, yılan. Yılan. Bunları ayı. Hocam ayırın. yılanın türü önemli mi? Keçi mesela Ankara keçisi mi, Tiftik keçisi Ankara mi? Ankara keçisi değil, Ankara keçisini çünkü ne oluyor, neyi tükeniyor? Ee, Nesit tükenebilir, nesi tükenebilir? Nesi tükenebilir? <gülüyor> Başka bir keçi al. Evet doğru. Ne? Mesela başka bir keçi. Daha ki. Sokak keçisi. Adana'da çok var keçi. Adana'dan bir keçi. Tamam, keçidir. ben sokak keçisiyle. Karga. Karga bildiğimiz karga. Optik karga. Karga şey bildiğimiz oldu. karga evet. Bildiğimiz karga. Yılan. yılan. Bildiğimiz yılan. Yok. Bunları alıyorsun. Evet. İlk başta bir... Mecek balıttı da... atıyorum. <gülüyor> Yapmıyorum. Onu sonra ay, mı yaptım? Hayır. İlk başta kanını akıtıyorsun bu üç Kesiyor ayları. Kesiyor muyuz üçünü Yok canım. Hani kesmiyorsun üstüne da. Üstüne küçük tatlı çizikler. Jilet atıyorsun. Öyle de olabilir. Sapık gibi. <gülüyor> kanını toplaman lazım tamam mı? Tamam. Bu üç kanını ne yaptın? çıkandı. Ne yaptım? Karıştırdın. Nerede? Magic Ballot. <gülüyor> Bravo. Bravo. <gülüyor> Hayır. O zaman Magic Ballot'sa kemik de atabilirsin. Kıkırdakla. O zaten su gibi çıkardın. Daha atacağın şey var zaten. Var mı? Onlar koy. Brokolini Şimdi... atalım mı? Çünkü çocuklar çok sever. <gülüyor> Brokolinin istenmeyen tadını neyle yok ediyorsun? Kanla. Ha? Hayır. ya. <gülüyor> ne o çalışan Magic Ball. Bravo bhai. şimdi hiç çıkarmıyorsun o karışım kanı. Hı -hı. İçine brokoli de atmış ama Ciddiğim kanı çok fazla atan. bekletmemek lazım. Vallahi brokoli atmış herif. Fortlaşmadan. Fortlaşmadan olması lazım. Ondan sıcak sonra, sıcak. Ondan sonra bu buradan bir wood büyüsü yapmış. Bunu ile mi? Bu evet. şeyi seyretmiş, şey seyretmiş Magic Ball şey seyretmiş işte. Woo! O bir tane salak herif var ya o da geliyor. <gülüyor> her çok... Magic Ball dediğinde o ses çıkaracağım ya. Bir de daha <gülüyor> be, reklamını ne be. <gülüyor> <gülüyor> e, bu mu büyü? Büyü bu abi çünkü bak ne, ne, Niye şey yapıyorsun küçümsüyorsun da Bir tane sebze mi bu? Abi niye küçümsüyorsun daha önce bu adam bu büyüyü yapmış Endonezya'daki beyaz adamlara ve Hepsi ölmüş beyaz adamların hepsi Oktay sen ne biçim konuşuyorsun ya Beyaz adam falan diye Öyle demiş Haa bir de şeker kamışı Beyaz varmış. Beyaz adam geldi ateş suyu getirdi. <gülüyor> <gülüyor> orada ve patlayan tüfekleri. Bir dakika. Bir dakika. Evet. Brokoliden sonra şeker kamışı varmış bir de karıştırdık. Işte Onu orada. unutmayın sevgili dinleyiciler. <gülüyor> şeker kamışı da ekleniyor. Onu biz magic balatı yaparken yiyor muyuz bir taraftan? Niye peki şeker kamışına <gülüyor> dönüşmüyor? Ha. <Hı? gülüyor> Şimdi haberin bir kısmını sen bir kısmını <gülüyor> egebildiğin Çifay. Şimdi şöyle olmuş. E, bu kehanet voodoo büyüsü gerçekleşirse buş brokoliye dönecekmiş. Niye şeker kamışına diye? Kamışı, kamışı. şimdi anlamlı oldu değil mi son? Kamışı ne yapıyoruz kamışı? kamışı, kamışı belki kamışı kullanmıyoruz. Ben... <gülüyor> <gülüyor> ya ya. Ee, Abi atıyorsun bence değil mi magic blood yok. <gülüyor> şeker kamışıyla karıştırın diyor adam. Doğru. Orada kamışı, kamışı evet. Oh, kamış. Vallahi doğru ya. Kamış. Kamış. Kamış. <gülüyor> <gülüyor> kamıştır adım oldu doğru. dişlerim kamıştır. Öyleymiş. şeker kamışıyla karıştırmış. Ondan sonra da <gülüyor> ve ziyareti sırasında buş ilk başta brokoliye dönüşecekmiş. Bunu içirecekler mi brokoliye? Yani bu karışımı içirecekler mi buşa? Onu nasıl tatbik ettiklerini yazmamışlar. Gerçi vudu büyüsünün özelliği şudur. Uzaktan. Tabii gıyabında yapılır. <gülüyor> mesela bizim... bir cahiye çevrilmez mi? Bizim mesela papaz <gülüyor> büyüsü falan bunlar hep adamdan... <gülüyor> ee, yok ceketin içine bir şey atacaksın Kapısına süreceksin Pasmasına yastığına falan yapacaksın Voodoo'da daha teknoloji Mesela bir bebeğini yapıyorsun evde Onu iğneye batırıyorsun adam rahatsız oluyor orada Mesela çok özür diliyorum. Ben diyelim ki bir bebek alıyorum Bunu Öyle hazır alabiliyoruz kendimiz değil. de yapalım Mesela bir ken alsam Öyle bebek değil ya Olmaz. Olmaz kendimiz elde el işi mi yapmamız lazım El işi eski El işi made in yani. turkey üstüne yazıyorum ben Made in turkey ve adını da bir şey koyacağım Kime seslendir sen da alıyor Karadağlıyorum <gülüyor> Olabilir çok Şimdi ordu. onu aldım Diyelim ki elimde bir iğne var Ve ben onu bebeğin Çok özür dilerim Kaba etine doğru batırıyorum Evet Aynı anda o bebek Diyelim ki Sensin Benim bebeğimi yaptırdım Senin bebeğini yaptırdım Ve oradan batırıyorum Senin aynı acıyı hissediyor musun Aynı acıyı Peki ben mesela bir de böyle Kanırsam böyle iğneyi batırdıktan sonra Böyle böyle İçim kakılmış gibi olur O derece Teşekkür ederim Şimdi bu şu ilk başta e, brokoliye dönecekmiş. Ondan sonra brokoliye, brokoliye dönüştükten... dönmek ne demek? Brokoli nedir? Yani, yani bir şekli var mı brokolinin tek bir şekli? Hangi dalı? Hangi şey? Koşetli ya işte şey. o plastik şeylerde bir satılan brokoller yani... var ya parça parça. Nasıl ama yani? Onlardan şimdi... birine dönecek. Bush diyelim. Ne, kaç kilodur buş? 80 kilo var mıdır? Var. Temiz var. 80 kiloluk bir brokoli mi olacak poşetli yoksa küçücük bir brokoliye mi dönüşecek? Bunları biraz açıklamaları lazım Oktay lütfen halkımızı da da hakkında bildiğim, yanlış bilinçlendirmeyelim. Voodoo'dan bildiğim kadarıyla benim birebir oluyor dönüşümler. <gülüyor> one to one. Ve bir brokoliye dönüşüm. Fire <gülüyor> <gülüyor> One to one yani. Öyle bir dönüşüm oluyor. Yani 80 kiloluk bir brokoli. Ama daha da önemlisi brokoliye dönüşmeden önce ilk başta çevresindeki korumalar Manyak gibi bir şey oluyormuş. Yani çok özür dilerim de buş brokoliye dönüşmeden önce bu büyü daha önce yapılmıştı. Endonezya'da brokoliye dönüşmüş herhangi bir kişi var mı? Belki, Bilemeyiz belki ki. Çünkü anda... Brokoliye dönüşmüş olur. Bilemeyiz ki. Ben mesela şey oldu. Ben bunu anladım. Gazetelerde bazen çıkıyor ya şey dev kabaklar mesela kocaman bir dev kabak veya o senin dediğin balina veya kılıç balığı oluyor Fer. O, olmuyor. Kabak, kabak diye bir dev kabak diye bir şey. Ben hiç görmedim bugüne kadar 100 kiloluk ya. bir kabak. Ben de diyordum bugüne kadar akediş 100 kiloluk bir kabak <gülüyor> Olabilir mi akediş ya diye biz arkadaşlar arasında konuştuk. <gülüyor> Ve şimdi taşlar yerine oturuyor ya, Anlıyorum ki birkaç bir şey Brokoli yerine ya. kabak. Evet. Oh, oh, oh. Böyle olacaksa o ben olmaz. Tamam söyle hadi canım. Şunu, şunu ben söylemek istiyorum. İlk başta brokoliye dönmeden önce e, korumaları paranoyak olacakmış. Ondan sonra adamları paranoyak olunca başkanlarının saldırıya uğradığını düşünecekmiş. Ve ardından şiddetli yağmurlar yağacak ve şimşekler çakacakmış Endonezya'da. Ve akabinde ne olacak? Brokoli. Buş, brokoliye, brokoliye doyacağız demişler. Brokoliye dönecek. Belki bugün yediğimiz brokoliler bizim nedir? Endonezya'dan gelen nelerdir? İtal. Beyaz, beyaz, beyaz adamlar. adamlardır. Değil mi? Olabilir Veya ithal peyniri diyoruz. Peki çok özür dilerim de bu Endonezya seyahati... ...sonuçlandıktan sonra ve Burç evine döndükten sonra... Hı. ...bu büyüyü ne ne yapacak? O döndü döndü o. <gülüyor> brokoli içi, içi brokoli oldu mu diyecek ya? Yani. <gülüyor> Hayır zaten şöyle bir şey var haberde. Ee, Endonezya'da toplam kaç saat kalacakmış? 5 Beş. Beş saate rahat brokoliye döner. Döner mi? Tabii. Tabii. Abi brokoli öyle döner. çok zor yetişen bir şey değil. Arsız bir bitkidir o. Avokado dese mesela evet Yıllar beş saat... Yıllarca emek gerektirir. <gülüyor> Endonezya Devlet Başkanı'yla yemek yiyecekmiş buş. Demek Yemekte ne olacak? Endonezya Devlet Başkanı doyacak. Bunun espirisi de olur yemek daha. Yalan yalan. O zaman o yalan esprileri yapıldıktan sonra değerlendirme hakkımızı laki <gülüyor> kılıyoruz. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Yüz suçlak haberi alıyoruz. 8.43 saat dolarında sabahlarda günün gazetelerine bakmaya devam. Tamam hemen devam edelim. <gülüyor> Brezilya'da çok önemli bir vaka. Tarihe... Hayırdır, hayırdır <gülüyor> ne oldu? Hayırdır hayırdır. Brezilya'da bir kadının bir iddiası var. Kedim komşumun köpeğiyle çiftleşip 6 yavru doğurdu. Köpeğe benzeyen 3 yavru yaşıyor. Kediye benzeyenler öldü. Genetikçiler <gülüyor> iddiayı araştırmak için. Böyle rahat mı anlatmış olayları? <gülüyor> Onlar kediye benzerler yaşıyor. Kediye benzerler öldü mü? Yeni, yeni hayvana ne ismi vermişler? Bu kedi köpek kaynaşmasına? Köpek mi? Bravo! Çok Brezilya'da kedi ve köpek mi diyorlarmış? Kedi ve köpe. Ne diyecekler abi? Brezilya'nın kendine <gülüyor> özgü bir dili yok mu? Niye canım Bir dakika sen ne dedin Baharım. Oğlum dedim. Ne güzel ya. <gülüyor> ya ne mu ya? Oğlumlu oğlumlu, oğlumlu konuşuyoruz. Abi bu devalarla bir uluslararası analiz şey olmadı. Da, oğlum mu battı? <gülüyor> ne mı gitti Oktay? Soruna mı gitti? Benim niye zoruma girecek ben güldüm firem ya. Kepek olur mu ya? Onların Kepek... kendi dilleri yok mu? Ya mesela çok özür diliyorum. Mesela cing olur da birisi öbürü de Johnny Gondur tu as falan bir şey olabilir. Hayır mesela aynı şey, aynı şeyleri söylüyoruz. Mesela Oktayların da bazı kelimelerde farklılıkları var. Mesela ne diyor Niye Oktayların Okt beni niye others gibi sunuyorsun <gülüyor> ya? Oktayların hayır, da dedi Oktayların derken Oktayların da dilinde mesela Gökçük diye bir şey var. <gülüyor> ha o açıdan doğru. Tamam. Ha. Ama onun dediği Ya mesela dibek. Mesela, mesela gumnik diyorlar. <gülüyor> hayır diyorlar. Gömleğe gumnik <gülüyor> diyor. Şey, fındık fıstık Böyle ezilen şey DİBEK. Siz Aha. başka bir şey diyorsunuz ona. Yok biz şey diyoruz. evlerin önü <gülüyor> kahpe DİBEK'i diye DİBEK'e vurunca. DİBEK demiyorsunuz bir... siz başka bir şey diyorsunuz. Ne diyoruz biz? HAVAN. Ha, HAVAN diyorsunuz siz. Biz biraz İstanbul mesela, Türkçesi. Mesela DİBEK'le GÖPÇÜK birleştiğini düşün. Nerede nasıl birleşebilir <gülüyor> mi? Oktay birimizi diyoruz ona. işte O birleşimede. <gülüyor> ya onun gibi mesela ama Oktay siz kediye ne diyorsunuz? gargut, gargut. gargut. <gülüyor> oğlum kedi demiyor musunuz evet abi ee? köpeğe ne diyorsunuz köpek, köpek, köpek. Evet. gördün mü doğru, evet. <gülüyor> ben en güzel örneği verdim araştırıyorlar hakikaten de ben gördüm hayvanları yani resmen ee, kedi görünümlü birer köpek <gülüyor> ya bu yani kedi köpek doğrudu haber değil bence daha fare doğrudu bir haber olabilir çok doğru <gülüyor> çok doğru bu konunun araştırmasını yapacağım Oktay söz sende Başımıza gelmeyin başımıza gelmeyin demeyin <gülüyor> Başımıza gelin <gülüyor> Hayır öyle de demeyin başımıza gelmez demeyin gelin. Herkesin başına gelebilecek Tüm üreticilerin olduğu gibi Bizim de başımıza gelebilecek Bir haber vermek istiyorum Yozgat'tan Yurdumuzdan Evet buyurun Yozgat'ın şeftaatlı ilçesini hepimiz biliyoruz. Tabii canım. Ne illeriyle meşhur? Şeftalisıyla. Hayır, arılarıyla meşhur değil mi? Arıcılık. Heh. Çünkü Yozgat'ın geçim kaynakları bir arıcılık, iki halıcılık. Değil evet. mi? Doğru. Şefaatli ilçesinde eşek arılarının saldırısına uğramış yüz kovan bal arısı maalesef telef Has, olmuş. Hastanelik <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten telef olmuş. 100... Telefonmak demek Oktay? Yani... Nanaykent mi? Nanaykent abi. Aa, niye canım kaç tane arıdan bahsettin? 100 kovan bal arısı. 100, 100 kovan. Bir kovanda var. kaç bal arısı vardır aşağı 3, yukarı? 3-4 tane vardır. 3-4 tane var. Aile aile yaşamıyor mu bunlar öyle? Komün hayatı yaşamıyorlardır herhalde. Saçma bir şey çünkü. Şimdi eşek arılarının durduk yere e, saldırısına maruz kalmışlar. Hı. E, saldırısı olmuş. Eşek arıları zamanında da... Şimdi arıcı Edip Bey anlatıyor bunu. Zamanında... <gülüyor> arıcı Edip diye geçer orada. 70 kovan... <gülüyor> 70 kovanındaki arıları öldürüp yaptıkları balı da yok etmişlerdi. Bu da benim başıma gelen ikinci olay diye anlattım. Eşek arıları yakışmadı <gülüyor> bence de. de, bir de bu e, arıcı eti bir karısı yok mu? Kurşuncu hasibe diye. <gülüyor> Kurşun döksenmiş geçerdi ya. <gülüyor> 160 kovana 160 kovana eşek arıları saldırmış ve 100 kovandaki arılar maalesef. Telefon mu? Zorlu... bana gelmiş iki kovanın hesabını yapıyoruz ya. Yani. Neyse parası verdim ya kaç kilo baldır? Ha yani. Neyse parası ne, verdim dedin. Bu mesela... kış balı aç mı kalacağız onu mu diyorsun? Şimdi hem arılar gitmiş maalesef bal arılarının aykentti şu anda. Hem Neden de adamın arabasını da çalmışlar. <gülüyor> hem de ballar gitmiş. <gülüyor> hem de karşısına oh. laf atmışlar. Vektor'an vardı demiş. <gülüyor> <gülüyor> bir kattı Vektor yok hep. Yani. Ve toplam zararı ne kadarmış arıcı beyin? İşte araba öyle, ne kadardı? <gülüyor> araba 3 <gülüyor> kiloda bal. Hadi o balları da ben 15'ten veriyorum sana bana geliş fiyatı Abicim yalnız öyle böyle değil 45.000 TL zararı <gülüyor> var. Lan at o da sen de. Araba işte ya zaten 40, 30 45. Ne arabası abi araba mı dedim ben ya arabayı deneyen öteki dinleyecek miyim? <gülüyor> Orta ya arının tanesi kaç diye. para bana söylesene. Hop, yani, abi, taneyle satılan bir şey değil. Evet, de, toptan alınca daha da ucuz işte. <gülüyor> O onda atıyor abi ya, şey, bir kovanında kaç tane arı vardır canım, ya? biraz bu haberleri verirken bir olay olsun diyoruz ya. 45 milyarla sem şey mi olacak yani? Büyük mi? Borsa da 50 milyar batran adamı da haber yapılmasın. Abi Cafer'in iyi <gülüyor> Merzifonlu Cafer'in borsada 50 milyarı battı. Ne ya? Arı soktu. İyi de adamın ya niye eşek aradı? Ya tamam can şey adamın tabii canı sıkılmıştır. Adamın Çok özür dilerim. Kaybı büyüttün. Adam önce sıkıldıydı abi. Arılar arası 50 milyar, milyar aspara değildi sabah sabah dokunulsunacak şey mi ya? Eyvahlar edip Allah'ta. Niye bütün gazetelerde o zaman eşek arıları bal arılarını itlaf etti diye haber var? <gülüyor> i̇tlaf. Niye var o <gülüyor> zaman? İtalemişler. Adamın 45 bin YTL'ye zarar etmesi çok da haberde yeri taşımıyor. Senden para mı istedi? Haber. oktay arıca <gülüyor> Açık açık konuş. Şey yapma. Ya yani. Bir gün eşek arıları gelip de sizi de itlaf ederse görürüm ben bizi o zaman. Bizi itlaf edemez. Bizi anca sokabilirler. Ne oldu deriz? Arı soktu deriz ha, o zaman. 100, 100 bin tane gelsin bakalım eşek arısı. soktu. 100 <gülüyor> bin ne? Ha şöyle rakamlar söyle oktay. Ne öyle 45 bin YTL falan. 100 bin eşek arısı. <gülüyor> Kafamda arılar vızıldıyor. Vuuu. O para değil. Magic Ballot. <gülüyor> Dünyanın bana en saygın dergisini söyleyin. New Scientist. Tabii o da saygın. Otülü mü? Evet. En... <gülüyor> Otülü. O, o zaten dergiler ötesi. Tamam. Doğru. Doğru onu söyle. Tekrar saygın. söyle. Bir hak daha veriyorum yani. Hala şansınızı yitirmedi. En saygın. Hepsi saygın ama biri en saygın. Türk mü? <gülüyor> Hayır yani soruyorum ki. Türk, Türk dergisi mi diye. Hayır o değil. Tamam. Time. Time. Evet. Time. 2006 yılına damgasını vuran buluşları yayınladı. Açıklıyorum burada. Gerçi bu, bu, bu haberleri... Sırf. Bildik yalan söylüyorum. Yemin ya. ediyorum ya. Saniye tıst midir nedir o ya dergi. Gerçi bir, bir ay sonra falan verilmesi lazım bu tür haberlerin de erken düştü demek ki. Time dergisinin özelliğidir. Erken gelmiş adam. Şimdi veriyorum neler var. Bir, PlayStation 3. Bu hakikaten. Sonra... Göremedik PlayStation 3'ü de daha piyasaya çıkmadı ki. E işte bak ne güzel. Çıktı mı piyasaya ya çıktı çıkacak. Çıktı çıkıyor. Şeyde belli evet, şey Dallas'ta şu anda dükkanların önünde bekliyor gençler. Dallas'ta mı satılıyor bir tek? İlk satışa Dallas'ta çıkacak. Ha ilk CR alacakmış. <gülüyor> <gülüyor> Suyalında da oynayacaklarmış da tam olsun. Viski dökmüş zaten PlayStation <gülüyor> 2'nin üstüne. Vermeyeceğim <gülüyor> demiş Ceyar. Babayla öyle de demiş bir tay. Babi Girl. Kim kaldıyor ya? Bir tek. <gülüyor> İyi, devam ediyoruz. Hazır. Devam mısınız? Devam. Haydi <gülüyor> hop. Hazır. Devam mısınız? Devam var. Çok dur. güzel. Nana Nuno şemsiyesi. Nana Nuna kentte bunu. yağmur. Benim memleket <gülüyor> yağmurlarında yakasınlar. Nana Nuno Nana Nuno şemsiyesi. Bu şemsiye... açılan şemsiye mi? Onu seneler önce yaptılar yani. Hayır, bu şemsiyenin özelliği ilk silkelemede anında kurması. Şimdi yağmurlu havalarda çıkarıp onun kalorifer önüne açıp koyarlar ya. Yavan yavan. görüntü. Ee, Kafelerde falan da göreceğiz önümüzde. Pis pis günlerden. bir de yere talaş dökerler. Artık talaş dökülmüyor değil mi? Nerede eski... Ne tip ortamlarda bulunmuş? O yere talaş dökülen yerler marangozhaneler oluyor Fahir ya. Doğru. <gülüyor> ne doğru ya? Ne doğru? <gülüyor> Marangozhane. Bu nanonu, nanonunu şemsiyesi. Çok ben oynayan. öyle şemsiye almam ya. Ya bir de şemsiye de aradığın bir özellik midir ya sallayınca hemen suyla gülsün diye. Sen ne tip şeyler aradın? A A ben şemsiye'nin A büyük olmasını... Sen eve girdiğin kadar büyüsün ıslak şemsiyeyi. Ne yapıyorsunuz ıslak şemseyi? Oktay vücuduna sürüyordur. O yağmur çünkü güzel iyi geliyormuş. Çekti. Küvetin içinde açık şemsiyeler duruyor falan filan çirkin. Ama nanononon diye güzel bir isim koysalardı. Nanononon diye soracaksın adam dövecek seni. Niye dövsün canım? Nanononon diye. Ha doğru şey gibi değil mi? He. Affedersin böyle. Evet evet onun gibi. Eee <gülüyor> sonra ne olmuş? <gülüyor> sonra neler olmuş neler? Bir de sarılma tişörtü var. Bu bluetooth teknolojisiyle donatılan bu tişört... Sensör Sen buradan, yani değil mi? Sen söyle. Sevdiğine bir tane giydiriyorsun. Kendi cihazına bir tane giydiriyorsun. Doğru. Bu aslında voodoo büyüsünün bir değişik modeli. Sen buradan kendine dokunduğunda böyle sarmalladığında o tişörtte karşı tarafta sevdiceğini sarmalıyor, sıkıyor. Mesafe önemli mi bu? Mesafe, bol kitol ay gibi miymiş? Yani. hayır. Çok özür dilerim de mesela sevgiline birisi masaj yapıyor. Evet. Senin haberin yok ve tişörtü üstünde. Sen de içim oh, rahat o zaman. Sevgilim bana masaj yapıyor diyorsun ama el alemin herifi sana masaj yapıyor. Hem aldatılıyorsun. Hem de çok öfedersin kullanılıyorsun. Buna ne diyorsun? Buna eğer iyi bir masözse oh be diyorum. Biraz daha öfele diyorum. Telefon açıyorum. Hayatım biraz daha şu sağ tarafını öfeletir misin diyorum. t mi başladı bu? Her şey bir t-shirtle başladı. Yarın öbür gün bunun çorabı gelir. Sonra da korkarım donu da gelir. <gülüyor> Maalesef. Ama üstümüzde ise zaten problem yok. Doğru. Doğru. Efendim ikinci, üçüncü, dördüncü sırada da çeşitli haberler var. Bunlara da yeri geldikçe vereceğiz. Alerji yapmayan kedi vardı ya zamanında söylemişti. Evet, o da yılın buluşlarından bir tanesi. Bir de en hızlı elektrikli araba. Bu bizim laptoplar var ya evet. bizim derken hepimizin birer laptopu var. Yanlış anlaşılma olmasın. Ee, onların pilleri var ya onların pilleri gibi bir pil de çalışıyor. Dört buçuk saat şarza koyuyorsun ve inanır mısın kaç saat gidiyor? Dört yüz kilometre kadar yoğun. Ki, yo Yol evet. evet bravo ama mesela arabayı açık unuttun bıraktın <gülüyor> Kontak anahtarı üstünde Çalışır mı çalışmaz mı Arkadaş Birisi götürür valla aracı edip <gülüyor> durumu <bir> şey. <gülüyor> Ne oldu la bizim araba vardı diye Fiyatını da açıklıyorum uygun Açıkla Fiyatı 144 bin lira Al işte bu değer <gülüyor> mi haber olmasına şimdi değer. 44 Adamın bin, bin lira 144 <gülüyor> bin lira Adam zarar etmiş burada bir mal satılıyor <gülüyor> <gülüyor> ben Ver. de o zaman bir tane dünya hali haberi veriyorum. <gülüyor> Müsaade ederseniz Amerikalı bilim adamları 10 kez dünya şampiyonu olan yarış atı Skampr'ı klonlanmış At Oo. klonlanmış. At klonlandı. At koşar, baht kazanır Oktay. Bunu aklının bir kenarına yaz. Şimdi tabii yarış atı 10 kez dünya şampiyonu olan bir at klonlanınca endişe nedir? Acaba klonlanan yeni at aynı şekilde başarılı olacak mı? Soru bu. Cevap vermenizi istiyorum bazen. Valla bilmiyorum. Karataş Hangi etkili olabilir. Bence hangi piste koşu? Kum pist mi, çim pist mi? O çünkü önemli. Bir de bunun ekürisi vardı. O ne oldu? Kimin? <gülüyor> Bizim bir arkadaş. Eküre biz ona. Hay Allah kahretmesini. Yine ekürisi var abi. Scamper diye at duydun mu sen daha önce? <gülüyor> Johnny Gitar mı adını at? Neymiş? Ya yeni klon atın adını bilmiyoruz. O yazmıyor. Ama... Aynı şekilde başarılıymış ve görünüşü birebir aynıymış ve hatta aynı şekilde kişniyormuş at. Valla bahtı açık olsun diyorum Vallahi ben. Valla bize onlar Canan 4 diye at vardı. Bunun adı da herhalde 2 falan olur. Herhalde. Demek ki bizde Bu daha Canan kul mi? anlama var. Canan'ın kızgili. Kızı mı? Kızgili. Değil oğlum. oğlum. Canan bir Canan 2, Canan 3, Canan, Canan 4. 4 herhalde. Bir de esas Canan var. Canan. O direkt Canan diye geçiyor. Canan 1'dir O Canan 1'dir işte ya o. Ö Can. Mesela Rocky de Rocky Öl diye geçer. Öldükten sonra 1 olmuştur o fire. Tamam özür diliyorum. İyi. O ber, zaman hadi, ben de ber, bir ber, hayvan ber. dünyası. Sibirya'nın güneybatısındaki Kemerovo bölgesinde yaşayan kutup ayıları azdı. Çoktan kuş uykusuna yatmış olmaları <gülüyor> gerekirken hayvan İyi, gibi yedikleri için. Işte. Hakikaten hava sıcaklığı attığı için sağda solda volta attıkları için halk huzursuzlanmaya başladı. Havanın yağışlı olması yatak bulmalarını engelliyor. <gülüyor> Çevre ajansı yetkilileri uyumadan önce çok yemek yiyen ayıların civardaki yerleşimlere affedersiniz dadandıklarını söyledi. Ama şimdi ayının karnı toksa. Hiç korkmayacaksın arkadaş çünkü ben ama. aç adamdan korkarım. Ama... Karnını doyunca aklına başka şeyler de gelebilir aynı. Ne gibi cesini Karnımızı doyurduk. Şimdi eee. uyumadan önce güzelce eee, gel bakalım. Ne kadar az paraymış ya bu? <gülüyor> Oktay bravo. bravo. <gülüyor> hayır hayır onun için demiyorum. Bir tane dizi var ya şu yeni çıktı. 150 bin dolara işte şunu yapar mısın bunu yapar mısın diye sanatçılara sordu. 150 bin dolara her şeyi yaparsın Oktay. Bin bir gece. Bin bir gecede. Şimdi bir sürü sanatçıya sormuşlar. 150 bin dolara ne yaparsın? Olur mu? Olmaz mı? diye. <gülüyor> bu... Ne demişler? <gülüyor> bazıları, tarife bazıları. mi belirliyoruz bazıları Deniz Akkaya'ya sormuşlar mesela da 150 bin dolar az değil mi ya biraz Sen ne kadar Hiç bir rakam değil. düşündün Onu söyle bir pazarlık payı bırakırız tabi Sen ne biçim bir adam oldu noktaya <gülüyor> Yani onu demek istemiyorum <gülüyor> Ne demek istiyorsun Resmen pazarlık yapalım diyorsun 150 bin dolar tamam az ya, bana 200 tamam bin ya. dolar verin diyorsun Tamam abi ya bir şey demiyorum Peki new scientist, scientist dedin Al sana bir new scientist 50. yıl sayısının anısına e, törenler düzenleniyor. Bilim adamları ise toplanmış bu törenlerde alkol alıyorlar. Affedersiniz pis pis fıkralar anlatıyorlar ve orada açıklanan bir olay var. Bundan sonra önümüzde 10-15 senelik bir zaman diliminde insan hayatında ortalama yaş kaç olacak? 240. Çok güzel bir ortalama bir şey. Ortalama 150, bir şey. B 120. Yaklaştık. 170. Net bir rakam verin. 100, Versene rakamı falan. 100. 100 orta yaş, yani bundan sonra efendim 40-45 bunlara orta yaş demeyeceğiz, bunlar daha çoluk çocuk diyeceğiz. 100 yaşına gelmiş adama da senin daha çok yolun var oğlum diyeceğiz. 200-250 yaşındaki insanlara da Nana Kent'te Dairesini hazır <gülüyor> anahtarlarını vereceğiz. Bundan sonra böyle arkadaş, çalışmamız prensiplere bağlı olacak. Çok teşekkürler, rica ederim. New Scientist diyorsa doğrudur. Artına imzamı atarım, hiç acımam. Geleceğe güvenle bakmamızı sağladığınız için sizi stüdyodan uğurluyoruz alkışlarla. Yüna. Günay aydın ay, dın, dın, dın, dın. Günay, ay, ay, dın. insanlar 9.38 saatimiz amanın vaktimiz daraldı Daha önemli mesajlar vermemiz gerekiyor Küçük bir bağışların bu haftaki bölümünde Televizyonun ile ilgili bir e, ders alacak küçük kardeşlerimiz Yalnızca televizyon mu? Sadece televizyon O da sürpriz, <gülüyor> Değil mi? O da evet. sürpriz olsun <gülüyor> Sevgili dinleyiciler her zaman olduğu gibi Küçük Mübaşir cep telefonuyla oynamaya başladığı anda bizi arayıp Küçük Mübaşir kırmızı feneri plazmaya tut deyip kapatmanız gerekiyor ki Küçük Mübaşir içinde bulunduğu zor durumdan kurtulup mesajını doğruları Küçük Kardeşlerle paylaşabilsin. Hazır mıyız? <gülüyor> Hazırız. Hazırız. Emin, <gülüyor> Emin miyiz? <gülüyor> Galiba. Her şeyi bir esperi malzemesi olarak gören kim kim kim kim kim kim kim kim kim kim ki küçük mü başir şir şir şir şirinlik muskası küçük mü başir şir şir şir şir geldim maskotu küçük mü başir şir şir şir şir, şir etle bazen şakalar yapar. Kim haksı mı lanca? Söyle küçük bir bağışır. Ya bu ıspanak ne kadar yaban bir yiyeceğimiz. Ee, olur mu küçük bir bağışır? En lezzetli, en faydalı yiyeceklerden bir tanesi. Hele ki üstüne yoğurt koydun mu... Dadından evet. evet. yenmez. Yoğurt mu? Dünyanın en kusmun şeyi. <gülüyor> nimetle öyle... Davga geçme Yoğurt mu? Kusmuş şu kusmuş kusmuş Küçük mü başır, Koyuyorum yoğurdu Hayır Ah Hakim Aksanım amca Zaten dizimiz başlayacak Artık sofradan kalkalım da Senin <gülüyor> bir Benim dizim bu akşam var demek ki Hangi dizi senin dizin? <gülüyor> Hırsız polis Hırsız polis mi? Hangisiydi o? <gülüyor> hani şöyle diyor Sen impası bul Sensizlik impası bul Aaa İnfası bu Kusmuş bir dizi Esas benim dizim güzel Neydi senin dizin? Mississippi yanıyor Polis beni arıyor <gülüyor> Bunu bir tek <de> ben <gülüyor> Hacım Hacımın amca Söyle canım Bizim televizyonumuz niye bu kadar küçük? Ee, bu benim bekarlığımdan kalma zaten O dönemde o kadardı Aldık getirdik Ama en kalitesi hala cam gibi gösteriyor namussuz evli <gülüyor> değil Bekarlığım derken seninle beraber oturmaya başlamadan önce. Ben zaten çok fazla televizyon seyretmiyordum. En son şu hırsız polis çıktı da. Senin pası bu. ya şarkısına bitiyorum mi yahu. yanıyor. Haç baktığınız ya. Lütfen abi Mississippi yanıyorum seyrederim. Yavrucuğum. Burada birinin sözü geçer. O da benimki. O zaman benim sesimle seyretmek zorunda kalacaksın hırsız polisi ve sana onu zindan edelim. Bunda bir sen ne biçim konuşuyorsun ben de küçük mübaşir? Sen ben de ne biçim konuşuyorsun? 32 santimlik biz boyun olabilir ama ben de bir insanım. Ben de bir mübaşirim Hakim Aksipal E ne yapacağız o zaman? Bana bir televizyon al o zaman. Ha olur. Sana bir tane televizyon alayım. Adamdaki keyfe bak ya. O zaman büyük televizyon al. Ha şöyle bir şey olabilir. Bir tane plazma alırız. Plazmayı salona koyarım. Senin odaya da bu küçük benim bekarlığımdan kalma televizyonu koyarız. Sen orada seyredersin. Ben de plazmanın başında seyrederim. Televizyon mu? Ama daha önce benim hiç kendime ait bir televizyonum olmamıştı ki. Yaşa be hatim ya! Şu plazmaya bak! Hayvan kadar. Hey, <gülüyor> dur bakalım. Şunu bir hadi koyar. aç. Hadi aç. Dur hadi yavaş. Yatma. Hayvan hadi gibi aç. davranma. Kaç parasıydım ona biliyor musun? Hadi aç. Akci maksı Gerçi LCD daha uzun ömürlü diyorlar ama sen <gülüyor> biraz gene ucuza kaçsın. Ne ucuzu? Hakim Aksınır amca bir kanal ayarla lütfen ya Dur İlginç. ulan dur daha fişi takmadık bir şey çıkarmadık ya ha, Hakim amca fişi takar mısın lütfen? Oğlum bir durur musun ya? Bana? Bir şey izlemek için plazma ha, Bunu nereye koyacağız şöyle duvarın en güzel yerini asayım Hakim Aksınır amca Şu benim şeyli cübbeli fotoğrafımı çıkar oradan da Onun plazmanın üstüne yerleştirelim tam ha. Hakim Aksınır amca bir şey açar <gülüyor> mısın <gülüyor> lütfen bana için. Şey. Tabi önce bir şeyi kurmam gerekmiyor mu? Hmm. dur. Heh, Sen bir şey, bir biz fişe tak tamam ya. Ama açıyoz be açıyoz. Bağıtma beni be. Televizyonsuz yaşayamıyorum ya. Ne yapayım? Kitap okuyun bari televizyon kapalı ki allahlık. kitaplar kusmuş bir şey. Aç aç aç televizyonu. Tamam taktım fişe, kurulu Oh be televizyon açıldı sonunda. Alacaksınız gideceksiniz <gülüyor> Haydi bakalım Alın gidin yürü kız Evet sevgili Ceydiler az sonra beraber olacaksınız <gülüyor> Hadi maksumlu amca bayılıyorum bu adama ya Ya yok ona değil de ben öbür bir tane var ya o süper Dur bir de o kanala geçelim Hadi onu açalım onu, o çok güzel ya ona bayılıyor bir tane Ailecek Hahahaha <gülüyor> Hahahaha <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ya ne güzel görüntüler ya Dur dur dur öbür kanalını tekrar açalım Bence televizyonu bozmak pahasına Ahu diyenler 506'ya göçecek Diyiş Ahu nolur gitmeyin be ya? Aman. Hadi oh, biraz çarkı. Şimdi çarkı. Çık <gülüyor> <gülüyor> <Oy. gülüyor> bu arıza. <gülüyor> ben <gülüyor> <gülüş> bu görüntüye kilitlendim Ya, Meret cam gibi gösteriyor da bu seyredilmez. Dur şunun bir kullanma kılavuzuna bakayım ya. Dur. <gülüyor> komandolarınızla oynamayın. Az sonra programda yeniden beraber olacaksınız.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 Plazmanızın karşısına geçin, ayaklarınızı uzatın, gazosunuzu içerek seyri sefer edin. Fonti ke fonti ke fonti bak, ay di bakalım. <gülüyor> ben haber dansidiyle mayo. Oh. All this, this, this. Morning, this, this. <gülüyor> <Gülüyor> <gülüyor> ne kadar güzel. Fonti ke fonti ke Plazma da valla cam gibi gösteriyor ne. Ee küçük mü başır? Efendim ee, yavrucuğum şu vitamin hapını almak ister misin? Vitamin hapı mı? Hı -hı. Vitamin hapını içersem sabahlara kadar rahatlıkla televizyon izleyebilirim. Bayılıyorum televizyon se. Hakbox Baba diyor şunu biraz daha seyret. <gülüyor> biraz sonra beraber olacağız. Pocci <gülüyor> <asıl mı> <gülüyor> Bu çiki gazosu sohba nasıl, sohba nasıl şey, yani. gazozla içseydin bari bu hapı bence. Dur ben sana gazozunu getireyim küçük mübaşir. Bayılıyorum bu sırada televizyonu devam. Yeniden birlikte olacağız. <gülüyor> Biraz sonra yeniden birlikte olacağız. O zamanı de <gülüyor> hep beraber dans ediyoruz. Haydi av. For, çiki fort, çiki fort, çiki fort, çiki fort, çiki fort, çiki fort, çiki fort, çiki fort, çiki fort, ya çiki çiki yavaş, elimden düşüreceksin. ha Aç bakayım ağzını Ay, Aç tamam, aç tamam, aç Ta gırtlağına kadar yerleştirmem lazım bunu ek. Heh Höykürme sakın parmağımı Tamam Heh iç bakalım gazosunu da Oh, oh maşallah Oh evladım oh yavrum Hatim Aksu ne yapacağım Oh çocuğum Oh iç yavrum İçim kusum içim lan Oh olur dünyanın oh. dünyanın şey değil Hatim Aksu ne yapacağım ne yapacağım Lütfen yapma ya Oh şu televizyonun karşısına kurulalım be Alayım şu kumandayı da Oh. <gülüyor> Sakın televizyonun başından ayrılma evet. Ayrılmamalısın Ulan bu görüntünün Ayrıl diyorlar ayrılın... Ayrılayım ya Ayrılma Ayrılmayayım ayrılmayayım Ayrılma diyor Ayrılmalıyım bu görüntünün klas... Ayrıl diyor Ulan bir karar ver Salak gibi bir şey olmanı istiyorlar. Sevgili seyirciler, biliyor musunuz? Neyim? Hakim Aksıbal'ın küçük mübaşiri aslında bir canavar. Ay yanası. Bay namusu. Hakim Aksıbal'lar <'ın> ya. <gülüyor> Hakim Aksıbal amca. Efendim küçük mübaşir. <gülüyor> Acaba ben zehirlendim olabilir mi? Kusmaya başladım. <gülüyor> yo yo bir şey olmamıştır. Neyin var küçük mübaşşes? <gülüyor> Televizyon yayınımız devam ediyor. Yahoo heybe. Verdiğim her sente helal olsun. Bu kanal size özel çalışıyor. Çalışmıyor diyorlar Çalışmıyor mu? Çalışıyor, çalışıyor Çal Çalışıyor diyorlar İstersen küçük mü Bahşir'e sor Küçük mü Bahşir? Sorma, sorma Sormayayım, sormayayım Sor, sor Küçük mü Bahşir? Bu televizyon bana çalışıyor diyorlar <gülüyor> Hakim haklım lan, biraz dehirleniyorum ben ya Ya bir şey olmadı Küçük mü Bahşir? Küçük mü Bahşir? Hakim haklım Lanet olsun Bana bak Evet senden gözümü ayıramıyorum zaten Halkim haksızı bulamca, tamamen televizyona kilitlenmiş durumda. Zannediyorum ekran başından kalkamadığı için ben de zehirlenerek öleceğim. Neyse ki, haksızı bulamca televizyona kilitlendiği için şu cep telefonuyla rahat rahat oynama fırsatı doğdu bana. Hali bir yılan oynayayım da, ölmeden önce dev bir skor yaratarak Unutulmaz bir küçük mübaşir olarak hafızalara kazılayım. Ölmeden önce son kesin cep telefonuyla biraz oynayayım. Hakim haksı bu. O küçük mübaşiri zehirleyen tabii ki Mississippi yanıyordu. Halbuki sen hırsız polisi diyorsun. Evet, öyle evet değil mi? hırsız polis, evet. <gülüyor> hırsız mı polis mi? Hırsız diyorlar. Sence ne? Hırsız mı polis mi? Lan salak yalan versene Şu köşeye de mü? Evet yılan kuyruğundan kaçtı Güzel. Hay Allah tam rekor kıracakken Alo Küçük mübaşir Kırmızı feneri plazmaya tut Alo fakat siz kimsiniz? Alo fakat kimsiniz siz? Kırmızı fener mi? Ama kırmızı fener tutacak halim yok ki Neyse Can hadiyle şunu yapmaya çalışayım. Ah, Hakim Aksım'ın amcının zarar görmesini istemiyorum. Hakim Aksım'ı bu ah, çınar berbat bir oyuncu diyorlar. Ee, Acaba berbat mı? Berbat berbat. Berbat değil. Değil diyorlar. Felaket diyorlar. Felaket diyorlar. <gülüyor> bu mavi rezalet diyorlar. Oh mavi de taş gibiymiş. Oh Yücel <gülüyor> manyak gibi oynuyor diyorlar. Oo. Acaba manyak gibi mi? Aha. Acaba feneri tutabilecek gücü kendimde bulabilecek bir Son bir deneme yaparak Hatim Aksibu'nu kurtarmam gerekiyor! Hatim Aksibu! Benimle ilgilenme başka hiçbir yere konsantre olmanı istemiyorum! Ulan... Emrediyorum sana! Benimde çanlar çalıyor! Çanlar mı? Benimle konuş! Benimle konuş! Belki de şu sofrada yarım bıraktım ıspanaktan bir lokma yersen kendine fener yakacak bir güç bulabilirim. Şu kusmunsaydan bir lokma. Evet, evet. İşte şimdi feneri yakıyorum. Sabr ney? Sabr ney? Sabr ney? Şapata, şapata, şapata, şap. Fakat o da ne? Lanet olsun. Ne? Televizyon dediğimiz şey. Bin bir surat Löpçük Sen öyle zannet geri zekalı adam Ben plazmaydım televizyon değil her şeyden önce Hakim haksızımın amca son nefesimi veriyorum Allah kahretmesin plazma bin bir surat çıktı Çocuk mu mübaşir zehirleniyor ne yapsam ki Bette bin bir surat sana Yo, geliyorum Yo hayır ona gitmiyorum Küçük mübaşir diyorlar Küçük mübaşire <gülüyor> git mübaşir? hayır. Ben hayır. de burada <gülüyor> Sizi izleyerek Sev kalacağım çocuğum Kim haksız mı lan, canım Lanet olsun Benim için yapılacak bir şey kalmadı <gülüyor> Hayır küçük mübaşir Hayır daha küçücüksün Ölemezsin Tek bir metot kalıyor Bunu uygulamak zorundayım Neymiş o metod? Az sonra buradayım <gülüyor> O kadar başarısızım ki Küçük mübahşiri Hakkim Hakstım'un öldürüyor Hı -hı. Bu benim efsane olmamı Yetiştim küçük bir Hakkisi ha, ha, köy ha, ha, ha. Bunu yemek zorundasın Ana küçük mübahşir aç, aç, aç, aç küçük Aç küçük mübahşir bakalım aç. ne olacak Yutkun bir kaşık daha oh kaymağından veriyorum ister misin? İsteyim. Oh suyunu da iç. Oh. İşte gücüm yerine geldi. Evet sıra sende bin bir sıra. Hayda evet. <gülüyor> bu ne biçim iş yahu. Adama hap verdik yahu. Beni de kara göze kavcı yıvata çevirdiniz. Ben gidiyorum. Hoşça gecelerim. Müzik <gülüyor> kim bulamca? Yine bin bir suratı elimizden kaçırdık. Evet ama bir şey yine diyeceksek yine bin bir suratın oyununa geldik dersek önce daha güzel olur bence. Bence de. Ama her şeye rağmen bazı dersler e ettik. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Öğrendin>. <gülüyor> evet. Neydi o dersler bakalım. Ve ben mesela kendi adıma televizyonun ne kadar zararlı bir şey olduğunu öğrendim. Ya sen? Ben de bugün bir şey öğrendim. Yoğurt ne kadar faydalıymış diye mi? Küçük mü bağışır? Evet Hake Max amca. Bundan sonra her yemekte muhakkak 4 kaşık yoğurt iç. Gazozlu yoğurt ister misin? Gazozlu yoğurt mu? <gülüyor> Tabii ya. <gülüyor> <gülüyor> Kolay gelsin. <gülüyor> İğrenç bir şey gibi geliyor ama neden olmasın ki? Harikasın Hake Max amca. O zaman evimizde artık televizyonda kalmadığına göre... Oturup birer kitap okuyalım. Hı hı. Al bakalım sana. Yeni bir kitap aldım. Küçük bir res. O kadar sıkıcı ki. Her şeyi bir resmiri, malzemesi olarak gören kim kim kim kim kim kim kim kim kim? Tabii ki. Küçük mü başı şir, şir şir şir şirinlik muskası Küçük mü başı şir şir şir, şir şir şir şir şirketin maskotu Küçük mü başı şir şir şir şir, şir. bazen <gülüyor> Şakalar yapar <gülüyor> Evet gerçekten önemli dersleri gayet başarılı bir şekilde verdiğimizi düşünüyorum ne dersiniz? Aynı kanaatine. Güzel oldu ya yani biraz da yoğun mu oldu bilmiyorum ama kısa ve yani hem televizyonun ne kadar zararlı sadece televizyona odaklanmanın ne kadar zararlı olduğunu öğretti. İnsanlar arasındaki iletişimi koparıyor. dikkat ettiniz mi orada Hakim Axtable dalıyor plazmaya ve yani. Yanında çocuk zehirleniyor. zehirleniyor ve zehirleniyor. orada aylamıyor çünkü o artık böyle büyü gibi bir şey hani sihirli kutu diyorlar ya yani gerçekten de sihirli. Adede adamı büyüsü altına aldı. Tabii orada şey tartışması da açıldı aslında. Güzel bir noktaya e, temas ettim Fahir. Yani televizyon mu insanları bağlıyor yoksa insanlar mı televizyonu bağlıyor? Evet. nasıl o tartışma açıldı. Ben onun katıldım. <gülüyor> evet, <Yani>, o tartışma. <gülüyor> orada televizyon mu bağlıyor insan televizyonu İnsanlar kendi kendine mi bağımlı oluyor televizyona? Evet en başta bir de anne yani daha doğrusu anne yoktu tabii de yani hakim aksabıldı hem anan hem baba tabi ki. Çatışmayı fark ettiniz mi? Sırf tabii. televizyon yüzünden. Yani iki dizi var ortada ee, ve yani o kuşaklar arası çatışmayı da en güzel şekilde veriyor. Çünkü e, mesela bende de e, anladığım kadarıyla Hırsız Polis biraz daha olgun ama mesela Kara Gümrük Mississippi şey, ne, şey, ne, yanıyor. Ne, Neyse, yapıyorlar. Yapıyorlar. <gülüyor> Gerçekten İki. E, farklıydı. İkinci sezon ikinci bölümünün e, reytingi neymiş Amerika'da? Baktık mı ona? Bakmadık ama herhalde bayağı yüksektir. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İyi ya yani. Ozan Küçük da... bir de bir taraftan da yoğurdun faydalarını öğretmiş olduk ki bence en pratik çözümlerden bir tanesi. Hemen televizyondan kopamaz insanlar ama yoğurt yemeye Bir iki kaşık yoğurt yedikleri zaman belki televizyondan çünkü yoğurt biliyorsun uyku getirir. Böylece şey uyuyarak televizyonda seyretmemiş oluruz değil mi? doğru. Çok teşekkür ediyoruz bu evet. arada isimsiz dinleyicimize. Evet. Doğru yani, bir son dakikada. Yer, o isimsiz diye. kahraman diyorum ben artık ona. Alkışlıyoruz. Hatta ben sadece kahraman diyorum. Günaydın. Günay ay ay günay ay ay